Aslında bu konuyu yaklaşık bir yıl. Bu konunun çok benzerini yaklaşık bir yıl kadar önce Tanol Bey'den dinledik. Evet. <gülüyor> Geçen hafta kitaplarını gördük tekrar ya. Yani. Evet. <gülüyor> evet. E, tesadüfen o zamanlara da e, Tuğba'nın test konusu arama durumu çıktı ortaya. Hani e, benimle test yapıyor Tuğba yaptı. Hangi konuda yapsak diye düşünürken. Baktım ki bu konuya da biraz eğilimi var. Onu da oldukça güncel ve sıcak. Ve bu konuda bir tez yapmaya karar verdik. İlk e, dijital yerli kavramını Tanıl Bey'in konuşması sırasında Türkçe olarak duymuş olduk. Ama literatürde bu vardı. Yabancı bir dedi çok kullanılıyordu. Ve artık benim sende de, bilmiyorum siz rastlıyor musunuz ya da kullanıyor musunuz dijital yerli kavramla? Yabancı. Bir <gülüyor> defa kullanıyorum. <konuşuyorsunuz. gülüyor> dijital Natives. <gülüyor> <Digital> natives. <gülüyor> dijital Natives olarak kullanıyorum. <gülüyor> Bu konuda Türkiye'de bir araştırma yapmak istedik ama tabii Türkiye için daha geniş bir zaman daha farklı bir çerçeve gerekirdi. Biz de tez kapsamında İstanbul'da böyle bir çalışmayı yapalım diye yola çıktık. Yaptık çalışmayı. Bir takım sonuçlar elde ettik. Şimdi onları da sizinle paylaşacağız. Ama çalışmamız bitmedi tabii ki. Devam ediyor. Çünkü demin de söylediğim gibi konu gerçekten çok sıcak ve gündemde olan bir konu. Dünya çapında. Şimdi ben, ben biraz, mı, biraz eskilere gideceğim. 85'li yıllara. O zaman bizim üniversitemizin bilgi işlem merkezinde ben göreve başlamıştım. Ve ilk başladığım zaman delikli kart dediğimiz bir ortamda verilerimizi veriler ve bilgisayar programı olmak üzere bilgisayara aktarıyorduk. Bilgisayar da bunları işleyip bize sonuçları üretiyordu. 85'siniz. Evet. 84 veya 85. Son e, nesil, bizim nesil ya da e, bizim ışıklarımız değil. Bu teknolojiyi son olarak kullandık. Delikli kart denilen ortam ve teknolojiyi. Ondan sonra e, çok devrimsel bir şekilde ortam değişti. Birden terminal kavramı çıktı ortaya. Bilgisayar terminal kavramı çıktı ortaya ve biz veri girişlerimizi ve program kodlarımızı bu terminaller aracılığıyla bilgisayara aktarmaya başladık. Terminal dediğimiz şey şu anda kullanmakta olduğumuz işte bu laptoplarda klavye ve ekranın ama böyle birleşik değil de ayrı üniteler olarak Olunması, fakat birlikte çalışması ortamıydı. Bununla birlikte o zaman yeni yeni kavramlar da çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi multi-tasking, çoklu iş kavramıydı. Multi-programming, çoklu programlama kavramı. Real-time processing dediğimiz gerçek zamanlı işlem gibi Tabi bizler için bunlar çok yeni şeylerdi. Üzerinde çalıştık bu kavramların, uygulamaya uğraştık bunları. O zamanki tanımlara göre multitasking aynı anda bilgisayarda birden fazla işin gerçekleşiyor olmasıydı. O zamanki tanıma göre. İşte multiprogrammingde aynı anda birden fazla programın çalışabilmesi özelliği. İşte real-time processing verinizi girdiğiniz anda bilgisayara bunun hemen işleme alınabilmesi hiç beklemeden. Çünkü o zamana kadar aslında siz verinizi girerdiniz, programları da yüklerdiniz bilgisayara ama belki bir gün sonra, bir hafta sonra bunlar işlenip size sonuçlar üretilirdi. Oysa gerçek zamanlı işlemde bu çok hızlı bir şekilde yerine geliyordu. Multitasking kavramıyla işte o zamanlar tanışmış olduk. Fakat son zamanlarda bu kavram tekrar ortaya çıktı. Ama bu kez e, insanların bir özelliğinden, ama gençlerin e, bir özelliğinden bahsedilerek ortaya çıktı. Şimdi Tanol Bey'in konuşmasından da belki hatırlayacaksınız. Bizler yerli değiliz. Yani native, native değiliz. Neye göre ve neden? Yeni teknolojiyi evet kullanıyoruz ama şu anda bize göre çok genç sayılan okul çağındaki jenerasyona göre çok da iyi kullanmıyoruz. Ya da hakkını vererek kullanmıyoruz. Onlar çok daha hakim yeni teknolojiye. Çok daha pratik bir şekilde kullanıyorlar. Aynı anda pek çok teknolojik ortamı kullanıp işlerini yapabiliyorlar. Bu durumda tabii ki daha da yeni kavramların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tuğba konuşmasını konuşmasına yaparken bunlardan bahsedecek. Yani aslında şu anda iki jenerasyondan bahsedebiliyoruz belki. E, dijital göçmenler ki onlar bizler oluyoruz. Belli bir yaşın üstündeki e, insanlar. Ve dijital yerliler e, 2000'li yıllarda doğup gözünü teknolojiyle açan e, ve şu anda demin de söylediğim gibi teknolojiyi neredeyse e, günlük yaşantısının her anında kullanıp e, bundan vazgeçemeyen bir e, kesim ya da bir nesil. Ben şimdi sözü Tuğba'ya bırakacağım. E, zaman zaman yine Araya girebilirim belki. Hı -hı. Bir şeyler ilave etmek için. Çok tamam, arkadaşlar. ben devam edeyim. Devri olarak biz 1980'nin <gülüyor> 2000'i <'ye> geldi. <gülüyor> yani değişiyor tamam, ben şey açıklayayım onu. E, seks, tanımlarda 80 diye geçiyor. Evet. Yanılmıyorsunuz. E, sadece şey, bir de aslında dijital yerlilerin de içinde, kendi içlerinde bir Kesinlikle sınırlama iyi. var. Evet. BNL2. evet. Yani özellikle işte bu web 2.0 teknolojileri dediğimiz bu etkileşimli, bizim de kullanıcı olarak girip bir şeyler paylaşıp yaz, yazdığımız, yorumladığımız teknolojiler, BNL2. sosyal medya ağırlıklı bu tarz teknolojilerin gelişmesiyle e, sanal alemde, daha doğrusu online alemde bir atlama, sıçrama gerçekleştirdi. Dolayısıyla ondan sonraki nesil de hani 80'den sonra doğanlara göre biraz daha farklı. O ikinci jenerasyon olarak diyebiliriz. O da aslında 2000'e denk düşüyor gibi. Evet, yani Başka insanların sonları falan diyebiliriz. Ee, ben devam edeyim o zaman. Tuğbağ'a uğraşadım, ee, Sevinç Hocamla yüksek lisans tezimi yaptık. Ee, şu anda informatikte doktora eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Öğretmenliği bölümünde araştırma görevlisiyim. Ee, çalışmamızın e, odak noktası dijital yerlerin yaşadığı dönemden aslında biraz bahsetmek istiyorum öncelikle. İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı diye adlandırılıyor. Sanayi devrimiyle başlayan bir sanayi çağı vardı. Sonra da bilgi devrimi denilen bir devrim e, niteliğindeki gelişmeler sonucunda da bilgi çağına geçmiş olduk. Bu da e, yaklaşık 70'lerin ler, 70 sonu gibi bir döneme denk geliyor. E, Tabi bu çağın toplumu da bilgi toplumu olarak adlandırılıyor. Bilgi toplumu denilen e, tanımlama 70'lerin başında benimsenmeye başlamış. 80'lerden sonra da artık iyice dilimize yerleşmiş. işte böyle bir ortamda büyüyen, doğan bir yeni nesil ortaya çıkıyor. Bunlara da bir sürü bir sürü isim veriliyor aslında. Belki en çok rastlanan isimler net jenerasyon denilebilir. Bir de y jenerasyonu ve z jenerasyonu duymuş olabilirsiniz. Y ve Z jenerasyonu genelde sanırım. Kapatsak ne? Yani, daha galiba. Evet ekranı daha yapıyor Şimdi nasıl? galiba aslında Daha mı iyi? Daha mı kötü? En kötü diyen var mı? Onun rengini de, de. biraz tüm şey parladı. Engelleri Laptop üzerinden parlar film olacağını. Pencereden Etmez hocam. Başkesten. varsa o gayet. Bak şimdi işte sahteyi yükselmez de şey, şu yalnız şu biraz öyle maraton için daha iyi geçti. Ders. Sosyalde nasıl? Toparlayamıyorlar ya. Y ve, J, y ve Z jenerasyonuna belki daha çok insan kaynakları gibi departmanlarda çalışanlar aşina bu kavram aslında. Çünkü çalışanları ona göre sınıflandırıp işte işe alımlarda bazı kriterlere plan dikkat ederken kullanıyorlar. Y jenerasyonu 78'den sonra doğanlara denk düşüyor. Z jenerasyonu da 2000'ler civarı, bir yada da milenyum jenerasyonu denilen jenerasyona denk düşüyor. Dediğim gibi bir sürü isimlendirme var. Bunlara dijital jenerasyon da diyorlar. İnternet nedeniyle internet iyi e jenerasyonu da deniyor. 2000'lerle alakalı olarak milenyum jenerasyonu da deniyor. <gülüyor> Ee, X jenerasyonu var, işte baby Booming var, ee, 50'lerden yani, sonra DG doğanlar. Dijital. Şey, dinozor Dijital. Dijital. Dijital. Dijital. Dijital. Dijital. Dijital. Dijital. Dijital. Dijital. Dijital. Ee, bu ekonominin yaşadığı değişimler işte falan filan derken o zaman zaten bu tür isimlendirmeler başlamış. Ee, savaştan sonraki bolluk yıllarında işte yaşanan bebek krizi baby booming generation diye geçiyor. Ondan sonra işte o o dönemden sonra 78'lere kadar olan döneme X jenerasyonu deniyor. Sonra Y, Z diye gidiyor bu şekilde. Ee, böyle yani gelip, siz, siz kendinizi artık bir yere konayacaksınız göçmen olarak kabul edeceğiz göçmeni yapıyoruz da hani biraz daha malta yani. ee, özelliklerinden dolayı hatta malta tasking jenerasyonu diyenler bile var teknoloji jenerasyonu diyenler var medya jenerasyonu diyenler var bir de bizim de tezde benimsediğimiz kavram dijital yerliler, digital natives'in çevirisi karşılığı olan dijital yerliler tanımı var. Buradaki Bu tanımdaki odak nokta doğduklarında dünyanın dijital olduğu bir dünya. Onlar dijital olmayan bir dünya görmediler, bilmiyorlar. Hani nasıl ki diyelim, işte biz doğduğumuzda telefon vardı biz telefonsuz bir dünya görmedik onlar da işte internetsiz bir dünya görmediler böyle bir şeyi tasavvur bile edemiyorlar belki de normal bir tersliktiğini anlatıyorsunuz çünkü diğer anlattığınız zamanları anlayabiliyorum yani doğdukları zamana göre yani bu ilk genç insanlara bakınca her ne kadar teknolojiyi çok yoğun olarak kullansalar da hı hı. multi tasking bir ritimde değil e, benzer işlevleri gören bazı aktiviteleri farklı ortamlarda ama aynı şekillerde yapıyorlarmış hı hı. yani sosyal medyayı çok güzel kullanıyor. Hı hı. Evet, ama yani sosyal medya işte. Sonuçta burada multi tasking yok aslında. Ee, zaten odak Esas noktamız asıl onları konuşacağız zaten ama hani burada eee Buna çok önemli olduğunu düşünen birisi bu jenerasyona böyle bir isim bile vermiş. Şimdi hani şu an söylemek istediğim şey buydu. Ee, dijital yerlilerde dediğim gibi odak nokta doğduklarında dijital bir dünya olması. Do dolayısıyla da hani böyle bir dünyanın yerlileri, bunların dili dijital. O nedenle böyle bir isim varmış. Ee, bu ismi veren de Fransız adında bir e araştırmacı. Doğuştan dijital. Şimdi orada birazcık işte kavramlar şey çevirilerden dolayı da biraz karışabiliyor. Şöyle bir çeviri daha var aslında. Onu e, şurada yazmıştım. Bir de e, residence visitors diye ayıranlar var. Hani doğuştan e, yerli belki hani Residence'ın karşılığı belki daha çok doğuştan. Onlar doğduklarında öyle bir dünyaya doğuyorlar. Digital native demiş ona. Hani bir de böyle bir şey var. Bunlar Residents ve Visitors diye ayıranlar ise yani teknolojiye yatkınlıkları, teknoloji kullanma yoğunlukları, teknolojiyle olan ilişkileri odağında bu şekilde ikiye ayırmış. Hani e, ya, bu, bu, e, bunun çevresinden bunun çevresi olarak yerli dersem şey anlamına geliyor. E, teknolojiyi çok iyi kullanıyorum. Çok yoğun hayatımın işte parçası çok şeyim, yeni bir alet aldığımda hemen nasıl çalıştığını kendim keşfederim falan. Bunların yaşı yok. hani Bunlar ilde de 80'den sonra doğmuş olmak zorunda değiller bu bağlamda. Hani belki daha önce de doğmuş ama teknolojiye yatkınlığı var. O anlamda bunlara yerliler, resident'ın çevirisi anlamında yerliler deniyor. Yani Yine ne zamandan, ne zaman doğduğundan bağımsız olarak visitorist de olabilir bir insan. O da hani işi teknolojiye düştüğünde teknolojiyi kullanıyor bir ziyaretçi gibi. Sonra işi bittiğinde normal diğer hayatına dönüyor. Bu şekilde de hani ayıranlar var. Ama biz Frankenstein'ı tercih ettik. Çünkü hani günümüz gerçekten çok farklı bir dünya. Bu dünyanın dışında işte internet kullanılmadan, internet olmadan önceki bir dünyayı bilmeyen bir nesil mutlaka e, çok farklı bir nesil olmalı. Yani bu, bu noktadan hareketle e, Fransky'nin tanımını tercih ettik. Fransky e, bu nesilin özelliklerini de şöyle sayıyor, bilgiyi oldukça hızlı alıyorlar. E, paralel işler yapıyorlar. Aynı anda birden fazla iş yapıyorlar. Maltı tasking olarak adlandırdığımız. E, metinleri değil daha çok görselleri tercih ediyorlar. Öncelikli görseller oluyor. E, Liner tarzda gezinmiyorlar. Non-linear e, tarzda geziniyorlar. Hipermetinleri tercih ediyorlar. Daha çok online ortamlarda bulunmayı tercih ediyorlar. Ee, beklemeyi sevmiyorlar, anında dönüt almak istiyorlar ve e, ciddi işleri değil de daha çok oyunla karıştırılmış işleri seviyorlar. Bunlar biraz da aslında hani nasıl öğrendikleriyle alakalı e, özellikler çünkü prens kendi zamanda eğitim alanında da çalışan bir araştırmacı o yüzden hani bu yönlerine daha çok yönelmiş ama e, biz bunlardan e, multitasking özelliğine odaklanacağız zaten. E, sözlük anlamına baktığımızda iki ya da daha fazla programın ya da komutun aynı bilgisayarda aynı anda çalıştırılması olarak tanımlanıyor ve senin hocamın da tanımladığı gibi. Neden böyle bir tanım? Çünkü işte orijinali bu tanımın kavramın e, bilgisayar bilimleri alanında yapılmış olması. Hatta ilk defa 65 yılında IBM'in bir raporunda IBM Sistemi 360'ın çalışmasını anlatan bir raporda bu terim geçiyor. Ee, yine Selinç Hocam'ın biraz bahsettiği gibi hani bazen bilgisayarda öyle işlemleri olur ki işte şey daha doğrusu bazı bilgisayarların çalışma prensibi şeydir. E, aynı saniye içinde bir iki işlem birden yapılır ama aslında tam da aynı saniye değildir o. İşte saniyenin de alt birimlerinde bir işlem yapılır, sonra diğeri, diğeri, diğeri, diğeri bir şey geçişli olarak yapılır. Ya da aynı anda yapılıyorsa da o zaman da birden fazla işte hani çok çekirdekli, iki çekirdekli, sekiz çekirdekli falan diyoruz ya şimdi bilgisayarlarda. Onlarda da hani aynı anda birden fazla işlem yapılması mümkün çünkü her işlemi farklı çekirdek yapıyor falan. Bu şekilde tanımları var, işleme prensipleri var. Ancak bu tanımı bilgisayar bilimleri alanından çıkarıp da başka alanlara uygulamaya başladığımızda şunları görüyoruz. Örneğin medya alanında birden fazla medya aracını ya da birden fazla medya ortamını aynı anda kullanmak gibi bu daha birazmış. Hayatımızın içinden bir tanım. Veya beşeri bilimlerde daha da gündelik hayatımızdan örnek vermek gerekirse, işte araba kullanırken bile aslında birden fazla işi aynı anda yapıyor gibi oluyoruz. Oluyoruz herhalde. Ben araba kullanmıyorum ama çok bilindik bir örnek olduğu için söyledim. Bunu araştırmacılar olarak, yani bilimsel anlamda bu incelendiğinde iş, beynin İş nasıl işlediğine kadar gidiyor. Bilişsel bilimlerin yaptığı e, odaklandığı konulardan aslında biri de bu. E, hani beyinde işler nasıl işliyor? Onu e, çözmek aslında multitasking ne mi oluyor? Nasıl oluyor? Hani bunun çeşitleri var mı? Falan gibi. O e, biraz işte gizi bir konu. E, benim de uzmanlık alanım değil ama keşke burada da bir şey olsaydı, biz de sorsaydık. <gülüyor> evet, Cognitive Science parolundan. Ee, kavramın Türkçeleştirilmesinde biraz sorunlar var. Ha, biz tezde uzun, uzun aynı anda birden fazla iş yapabilme davranışı şeklinde kullandık mecburen. Çünkü ee, çevirileri çok görevli, çoklu görev, çoklu görevli gibi daha çok böyle bilgisayar alanındaki e, işleyişi anlatan çevirilerdi. Çok hani bizim e, bağlamamıza oturmuyordu. Mecburen uzun uzun çevirdik. Ben şimdi anlatırken de mouse tasking diyorum, kusura bakmayın. Çünkü uzun uzun söylemek çok zor oluyor. Aynı anda nasıl ölçülüyor? Birbirine aynen durum. Hangi bağlamda derken, bahsettiğinize bağlı? De, değişiyor yani çünkü hı. oradaki an, anladığım kadarıyla çok görevi yani kimi zaman bir saat hı hı. aynı anda içerisinde Yani şöyle tabii ki hani diyelim ki ben gerçekten e, aynı anda mesaj yazıp aynı anda e, webten Google'a da bakıyor olabilirim ama Beynim ne yapıyor bilmiyorum ki o anda. Hani beynim onu dediğim gibi bilgisayarın hani söylemiştim ya saniyenin Yüzde bir işi yaparken, öbür yüzde birinde öbürüne yapıyor. Ama o geçiş o kadar hızlı ki biz onu ayırt edemeyiz. Hani beynimiz ne yapıyor, onu bilmiyoruz. Hani belki de bununla ilgili çalışmalar da vardır mutlaka da. Hani ben uzmanı olduğum için o kadar açıklayamıyorum. O yüzden de biz Beyin o kadarına giremiyoruz. En bilgisayar bakın yani. Aynı anda birden fazla iş yapabilmeden söz ettiğimiz zaman bir, bir saniye açısından mı? Bir, bir saadir, Hı -hı. Bir. Bu tabii şeye bağlı. Kullandığınız ortam, mesela bilgisayar ortamıysa bu gerçekten, ee, işte saniyede gerçekleşen işlem sesinden bahsediyoruz bilgisayarda. Orada mertebe saniyedir tabii. Saniye çok kı kısa bir an olduğu için bizim için bilgisayar için çok uzun belki ama. Bilgisayar için çok, için çok, için uzun, çok kısa. Evet. Ve aynı andaymış gibi. Evet, biz onu aynı anda algılıyoruz. Hani mesela açıyoruz bilgisayarda şu an neler çalışıyor altta hani altyapısında neler çalışıyor diye. Orada böyle 20 tane falan şey listeleniyor olabilir. Biz onları aynı anda çalışıyor diye kabul ediyoruz ama o işlemci artık onu işlemcinin çalışma prensibi neyse ona göre işleme alıyor. Birey açısından bu tartışmayı, i̇şte yani, birey birey de, götürdüğümüz he, zaman tartışmayı bireye, diye he, tartışmayı bireye götürdüğümüzde de işte o zaman şey, e, beyin nasıl işliyor ki o da hani e, hem benim alanımın dışında bir konu hem de e, zaten o da bir hala araştırılan içine, bir şey. işliyor öyle mi? Öyle. öyle mi? Yani ben, belki var, de daha var. fazla çekirdekli bilmemiştim. lok var, lok var. Ama ne? hani onları böyle öyle düşünmek lazım? Yoksa içindeki her nöronu bir şekilde gibi düşünmek lazım. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Belgeselik son yıl içindeydi. BBC hani belgeselik diye arandığında belki bulunur ama insan beynin çok küçük bir zaman aralığının dışında mantık tespitlik yapamıyor. Bunu işte aynı anda aynı verdiğiniz örnekteki gibi işte araba kullanırken cep telefonuyla konuşmaya çalışan insanlar bunu falan deniyorlar. Ve yani onların büyük bir çoğunluğunun konusu başarısız. Evet, ben de yani mesela bu felsefede önemliler tutan tartışmalardan biridir. Hı hı. Şöyle deniyor bunun için, bilinç bir şeyin bilinçlidir yani bir şeye yöneliriz biz, diğer şeyleri dışta tutarız. Yöneldiğimiz şey değişebilir ama yöneldiğimiz sırada, yöneldiğimiz şey dışında başka bir şey olmaz bilinçte. Yani sü sürekli akışkan bir hı hı. bilincimiz olsa bile. Evet. Yani hatta buradan yola çıkarak ben asla düşündüğümü düşünemem çünkü her defa aslında düşündüğüm, zaten düşünebilir ama eğer şey yani araba kullanma üzerinden devam edersek onun bir kısmını prinsipî olarak yapılmış, onun bir kısmını yani greft yani sayına gelmiş de anlaşmalar oluyor. Siz o araba kullanırken o yüzden topete deliyorsunuz evet. ya da başka şeyi düşünüyorsunuz. Belki o da bu matkas sayılabilir. Evet evet. Şimdi aslında biz de ona geleceğiz tabii. Ee, i̇yi midir kötü midir? Multitasking özelliği gösteriyor. Çünkü bu öğrenmeyi de etkiliyor. O bireyin e, öğrenmesine kadar giden bir şey, etkileyen bir şey. Eğer iyi bir şeyse multitasking, belki o zaman biz eğitim sistemlerinde bile değişiklik yapmak zorunda kalacağız. Eğer öyle bir nesil geliyorsa aşağıdan. E, Multitasking'i bence burada beyin düzeyinde. ...olan bir özellik ya da e, faaliyet değil de daha sonraki e, tutum ve davranışlara yansıyan bir eylem gibi belki düşünmek gerekiyor. Hani beyinde gerçekleşen değil, bir sonraki adımda olanlar gibi düşünürsek... ...çünkü o zaman multitasking'i tam anlamıyla bilgisayardaki multitasking gibi algılamak gerekir ama o öyle değil. Biz onu söylemek istemiyoruz. Hmm. Belki biraz daha ilerlersek, yani aslında zaten onu söylemediğimizi siz de biliyorsunuz da sormak istediğiniz şey, yani işin daha çok böyle felsefi noktasını nasıl tanımıyoruz gibi demek istediğiniz galiba, değil mi? İlk soru. Evet. Hı? Yani ilk sorduğumuzu gerçekten belirli bir yaşının altındaki. Çocuklara diyeyim, ya da insanlara bakınca gerçekten yaptıkları şey çoğunlu iş yapmamı, yoksa aynı bir iş tanımı altında tanımlanabilecek şeyleri e, farklı ortamlarda yapmamı. Yani, yani ben bir, bir Facebook ve Twitter ve bilmem ne bilmem ne kullanıcısıysam, bütün accountlarımı, hesaplarımı aynı anda kontrol edip işte onun cabına da cevap yazıyorsam, bu bir multitasking midir? Çünkü sonuçta yaptığı şey teknolojinin sadece o küçücük işte sosyal medya ortamını kullanmak. Hı hı. Aynı anda işte internetten bankacılık işlemini yapıp, bilgisayar programı çalıştırıp, işte bilmem ne yapmıyorum aslında. Tek hı hı. bir iş yapıyorum. Doğru, o, tek bir, yani Neyse ortam ne? olarak tek bir ortamı kullanıyorsunuz ama iş faaliyet olarak, aktivite olarak bir sürü aktivite yapıyorsunuz. Dolayısıyla hani iki türlüsü de bizim el aldığımız tanıma giriyor. Yani birden fazla ortamı da aynı anda kullanabilirsiniz. Örneğin işte cep telefonuyla konuşurken televizyon da izleyebilirsiniz. Ee, ya da bilgisayarda bir yandan Facebook'tan bir şeyler eklerken ya da yorumlara okurken bir yandan işte Google'dan bir şey de arıyor olabilirsiniz. İki tane pencere yan yana açık da olabilir. Ee, i̇kisi de multitasking olarak tanımlanıyor. Bir işi beraber yapabilmek, yani neyine de bağlı bir şey. Yani bizim alışkanlıklarla ilgili. Evet. evet. Zekerle ilgili. Tabii. Yani, Biz yakın öğrenebildiğiniz için, tadımızdan. Nasıl? Yakın örneğini için oluyorum. Yani, ilerleyelim sırasında bir şeyi geliştirdim. Hem dinliyorum, hem okuyorum, hem konuşuyorum. <gülüyor> Evet öyle, e, ben ben mesela hiç öyle yapamam, ee, benim hocam da, ben hep çalışırken diyorum zaten Sevinç hocama, hocam siz e, de multi-fasking'e örneksiniz diye, Sevinç hocam da öyle yapar, beni dinlerken. Şükür <gülüyor> kadar olmasa da <gülüyor> biz de öğreniyoruz. İsmin yazıyoruz <Çok da>. <Beypuşa>. Yani tabi kendi hani bu özellik sadece dijital yerli diye tanımladığım döneme ait değil, önceden de var olan bir şey. Sadece bu dönemde çok yaygın görülen bir şey olarak ortaya çıkıyor. Belki de hani bunun nedeni, onların bu davranışı gösterecekleri ortamlar çok fazla, yaşamları bunun üzerine çok daha fazla kurulu, Öyle bir çevre var gibi düşünebiliriz. <gülüyor> Ee, önemli bir araştırmaya rastlamıştım tezi yaparken. Ee, Amerika'da 8-18 yaşları arasındaki çocuklarla yapılan görüşmeler sonucunda e, 99'a yapılmış, sonra 2004'te yapılmış, sonra 2009'da tekrar yapılmış. Bu e, multitasking davranışı gösterme oranının her bu, e, 5 senede giderek arttığı görülmüş. İşte örneğin 99'da %16'lık bir oran varken bu 2009'da %29'a çıkmış. Hani bu, bu da düşündürdü gerçekten bizi. Çünkü demek ki hani teknoloji ilerledikçe olanaklar işte o kullanabileceği dijital ortam sayısı, araç sayısı, uygulama sayısı arttıkça acaba hani onları kullanırken bu tür davranışları sergileme oranı da mı paralel artıyor gibi ee, bizi düşündüren nokta buydu açıkçası. O yüzden bu e, multitasking kavramına biraz daha ayrıntılı odaklanmak istiyoruz. Ve hani bir yandan böyle bir artış varken e, bunun etkileri neler olabilir? Biraz önce Seren Cumhur'un bahsettiği gibi hani bu e, acaba öğrenmeleriyle ilgili olumsuz bir durumlara neden olabilir mi? Çünkü eğer konsantrasyon bozukluğuna neden oluyorsa, hani aynı anda iki işi yapıyor belki ama belki de birini otomatiğe bağlamış yapıyor falan. Hani eğer o otomatiğe bağladığı şey işte öğrenmeyle ilgili bir şeyse o zaman gerçekten onu öğreniyor mu? Ne oluyor? Nasıl etkiliyor falan? Ha, bu önemli bir nokta dolayısıyla bunları işte Türkiye'deki bu yaşlardakilerde bu durum nedir diye bir araştırma yaptık ve biraz önce bahsettiğim gibi iki ayrı şekilde de baktık duruma. Hani hem aynı anda birden fazla aracı kullanıyor mu? Kullanırken nasıl hissediyor kendini? Bundan memnun mu? Kendine etkileri neler oluyor? Hem de işte bilgisayarda aynı anda birden fazla programı çalıştırdığında durum ne oluyor diye Genel olarak sayısal verilere baktığımızda 494 tane 13-17 yaşları arasında değişen katılımcımız vardı. Burada aynı anda birden fazla aracı kullananlar işte 494 kişiden 388'i çıktı yüzdeye bakarsak yüzde 79 oluyor. Aynı anda bilgisayarda birden fazla programı yüzde ise %83'lük gibi bir oran. Böyle de yapabiliyorum, böyle de yapabiliyorum diyenler ise %72'lik bir oranı gösterdi ki bu bayağı yüksek bir oran. Yaş gruplarına göre de baktık. Biraz fark etse de hemen hemen birbirine eşit oranlarda olduğunu gördük. Kız ve erkeklerde duruma baktık, ee, erkeklerde aynı anda birden fazla ortamı kullanmak yani işte bir yandan televizyon izliyorken bir yandan internete girmek gibi o tarz davranışlar daha yüksek, kızlarda ise e, bilgisayar başındayken birden fazla programı kullanmak daha yüksek çıktı. Şeye göre de baktık, e, Alt sosyoekonomik, üst sosyoekonomik düzeye göre. Kırmızılar alt sosyoekonomik düzeyi e, simgeliyor. Yeşiller üst sosyoekonomik düzeyi. Bunlar da birbirine çok yakın oranlar çıktı ama yine de e, üst sosyoekonomik düzeydekiler biraz daha yüksek çıktı. Yani sanki teknolojiye erişim gücü arttıkça işte bu tarz davranışı sergileyenlerin sayısı artıyormuş gibi. Ama onun çok ayrıntılı analizlerini yapmadık. istatistiksel yani, olarak gerçekten çok şeye fark var mı diye. Bunu yapmadık. Çocuklarla birebir görüşmelerimizde ilgi çeken bazı yorumları oldu. Onları ben aktarmak istiyorum. Bu 13M dediğim 13 yaşında olan ve mouse özelliği gösterdiğini belirten çocuk anlamına geliyor. Mesela demiş ki, başka türlü yapamıyorum zaten. Hep öyle yapıyorum. Yani bunu kas bahsettiği şey de aynı anda birden fazla araç kullanmak. 15 yaşındaki ve multi tasking özellik gösteren çocuk ise genellikle hep bu şekilde yapıyorum demiş. O da aynı anda birden fazla program kullanmaktan bahsediyor. Aynı hani şey ilginç gerçekten hani zaten başka türlü yapamıyorum demesi bize bizim için önemli bir veri. Ee, non multi tasking olanları ise, Bunlarda da hani genelde ya evinde internet yok ya işte var ama çalıştığı odada sadece ya sadece çalıştığı odada bulunuyor ki orada bilgisayar var ya da işte televizyonun olduğu salon var falan. Hani erişim sorunu varmış gibi görünüyor ya da biraz ön yargıyla yaklaşıp hani hiç öyle bir şey yapmayı denememiş gibi konsantrasyonun bozulacağından işte ödevlerini yapamayacağından endişe duyan bir öğrenci var. Ama onlar daha çok azınlıktaydı. Zaten hani genel olarak söylemek gerekirse teknolojik aletlere ve internete erişimleri de hani durumları kötü bile olsa erişemeyen sayısı çok az. Biz böyle hani erişemeyen işte hiç internet kullanmamışla bile bir görüşelim diye aradığımızda çok zor bulduk onları. Ee, peki hani bu tür davranış, Martin Scorsese davranışını sergilerken kendini nasıl hissediyor diye baktığımızda böyle yapmaktan çok zevk alıyorum, çok hoşuma gidiyor şeklinde yorumlar geldi. Ee, hani peki. Bu seni işte konsantrasyonu etki ediyor mu falan bu bağlamda konuştuğumuzda da işte ödev yaparken ne hissediyorsun diye sorduğumuzda işte bazı formüller işte farklılıklar ortaya çıkıyor burada. Kimisi şey yapıyor daha az beynini yoracak işleri müzik dinlemek gibi seçiyor. Belki onun için aynı zamanda rahatlatıcı oluyor. Ne yani ödevini yaparken müzik dinliyor falan şey ay kodunu kullanıyor veya işte sırayla yapıyor işleri. Bilgisayarda olduğu gibi. Hani bir yandan böyle açıyor. Oradan bir müzik ya da video insin diye. Onun inmesini beklerken başka bir pencere açıyor. Oradan da işte Facebook'ta yazışıyor. İşte o arkadaşından cevap gelirken, onu beklerken açıyor işte Google'dan ödevini arıyor falan. Bu tarz bir sıraya bindirmiş oluyorlar bazıları. Ee, bazıları da ee, diyor ki şey hani ben rahatsız olmam ödev yaparken de aynı anda hani iki 3 pencere açık olur yaparım diyor bakarım diyor ee, ödevimle alakalıysa hiç rahatsız olmam bir de var ee, dediğim gibi hani toparlayacak olursa aynı anda ee, Birden fazla ortamı kullanan ya da bilgisayarda işte hem Facebook hem Google gibi birden fazla araçları, ortamları kullananlar oldukça yaygın Türkiye'de. Bunu yaparken de genel anlamda rahat olduklarını söylüyorlar. Bu şekilde rahat olmadıklarını söyleyenler zaten ya denememiş oluyorlar ya da işte bir takım erişim kısıtlarından dolayı denemeleri engellenmiş olanlar oluyor. Biraz önce söylediğim gibi kendilerince farklı şekillerde bu multitaskentik davranışını sergiliyorlar. Ee, benim kabaca söyleyeceklerim bunlar ama hani bizim sizinle özellikle paylaşmak istediklerimiz biraz önce e, tartışmaya açtığımız şeylerdi aslında. Onları biraz daha konuşmaya devam etmek isteriz. Hani e, neye multitaskentikleriz? İşte bu e, nasıl oluyor acaba? veya nasıl etkiliyor bir insanı gibi. Bunları konuşursak bizim için de yararlı olacağını düşünüyoruz. Teşekkürler. Rica ederim. Hmm. Ben aslında bu mantıksal inkılabın şimdi göçmenler nasıl gösteriyor onu merak ettim çünkü <gülüyor> bu düzene. Ama... <gülüyor> evet, göçmen olarak çünkü hani insan hemen kendini düşünüyor. Ben farklı şeyler kullanmıyorum. Yani müzik dinlemem mesela bilgisayarda çalışırken ama hı hı. farklı pencerelerde farklı işler açık olabiliyor. Çünkü hı hı. bilgisayar bir de şey yaptı. Sabırsız yaptı. Gençler onu diyeceğim. Evet. Gençlerin e, yani evet. en kötü yansıması hı. bence e, gençlerin sabırları yok. Yani Şimdi bir şey içlerken için... evet. bekleyemiyoruz evet. onu. O vakti doldurmak gerekiyor bu şekilde. Onun için işte işte Facebook açıyorsunuz. Google'dan başka bir şey hı hı. açıyorsunuz. Dolayısıyla doğal olarak birçok şey bir araya sıralanmış oluyor zaten peynirler. Evet. İşte o pencerelerin mesela çok olmasıyla kafası karışıp işte kapatıp dinlenmek isteyenler var bir an önce. Ya da ondan rahatsız olmayıp işte sürekli her seferinde bir şey. Işte da, mesela diyelim ki bugün açıyorum üç pencereyle çalışıyorum, bir ay sonra beşi çıkıyor, sonra ona çıkıyor. Hani bir de bu tarz insanlar var. Hani e, bizim gözlemlediğimiz işte ondan rahatsız olmayan, gitgide o şeyi çıtayı yükseltenler yaygın bu yaş grubunda. Ama diğer yaş gruplarını e, incelemedik, sadece tahmin yürütebilirim. Onlar da da yaygın. yaygın. Peki dikkat gibi bir sorularınız evet. oldu mu? Yani dikkat eksikliği biliyor mu? Evet. Yani bu kadar çok pencere açık olmuştu. <gülüyor> şey Vallahi var. benim tanıdığım birkaç lise okulunda bir doktorlar var bununla ilgili çok dertliler yeni başlayan öğrenciler açısından. Bir yandan çok ciddi dikkat eksiklikleri varmış. Lise okula yeni başlayanlar için şey Yani o açıkmış açık oldu. oldukları o pencereden <gülüyor> aslında <atları, gülüyor> hani kapattıkları da kalan herhangi bir şey oluyor mu? Şöyle biz sadece siz nasıl hissediyorsunuz diye görüşmeler yaptık çocuklarla ve dediğim gibi hani çoğu rahatsız olmadığını söylüyor ama ödev yaparken diye sorduğum zaman o zaman bir duruyor ha ödev yaparken o zaman işte şey yapıyorum diyor ee, ödevle ilgiliyse açıyorum diyor değilse açmıyorum diyor falan hani o zaman e, konsantrasyon gerektiğinde Rahatsız olduklarını söylüyorlar ama hani bizimki sadece çocukların görüşlerini almak, konuşmak yoluyla elde ettiğiniz bilgiler. Başka hani e, dünyada başka bu tarz çalışan insanlar var, araştırmacılar. Onların yaptıkları sonuçları genel olarak değerlendirdiğimde e, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Evet hani e, dikkat dağınıklığına neden olduğuna dair çalışmaların geneli bu yönde. de Mesela küçük iki çocukların erken televizyon izlemelerinin onlarda hani epilepsiyi tetiklediği ile ilgili şeyler yani biliyoruz. Hı hı. Şimdi Televizyondan sonra bilgisayar ortamıyla bu işler daha da şey olur. Ve sürekli maalesef söz konusu sürekli farklı ekranlar, sürekli ışıklar, şeyler değişiyor. Hı hı. Yani bu yeni jenerasyon hastalıklarının ne olacağı, ne gibi problemler yaşayacaklarını aslında şu an için bilmiyoruz yani. Dijital yerlerin kendi de dijital hastalıkları olacak gibi geliyor bana. Dikkat edeyim ki bunu belki ilk dikkat... Yani fark edileni olabiliyor. Çünkü hani eğitime başlıyorlar, şimdi artık kaç yaşında başlıyorlarsa daha derken. Yani orada odaklanamadıkları için ilk fark edilen bu olabilir belki. Ama yani hayatların geri kalan zamanlarında onların kendi farklı hastalıkları olacak. Yani telefon kullanımından kaynaklanan da bir sürü e, farklı maruziyetleri var. Yani o parmakları kullanmaları bile ben yani bilmiyorum. Belki onların baş parmak evet, ile ilgili. Ergonomi ile ilgili hastalık gibi. Çok belli mantığı Ama bence bu dijital yerde dediğimiz, dediğimiz Hı -hı. Grup, Hı -hı. Yani onlar daha çok küçük yaşlarda çok ee, yani farklı ortopedik sorunlara da olacak Hı -hı. bir sürü şeyleri olacak Hı -hı. yani o... sadece baş parmaklara geçiyor evet evet, evet. <gülüyor> diğer parmaklara da olmayacak diğer keseceğiz. Yani hocam yolda yürüyorlar. önlerine bakmadan mesaj yazıyorlar yani dışarıyız bununla bakacağım. burada yerli dediğimiz insanlar çok avantajlı değiller teknolojiler yani. Şimdi değerlendirdiğim zaman hem bilgiye çok çabuk ulaşıyorlar, kolaylaşıyorlar evet. ama bilgiyi alamıyorlar aslında Farkında alamıyorlar yani. Yani depolayamıyorlar bilgiyi. O sürekli o i̇şte ekranda kalıyor. İşte onu çok bilmiyoruz. Yani onu anlamak için gerçekten şey o bilişsel bilim ee, düzeneğinde bir deneysel bir çalışma yapmak lazım. hani Beyinde neler olup bitiyor onu. Cevaplamamıca kişilerin de çok fazla bir şey olmuyor. Şey Aynı şeyler. Çocukları kendisinde gizler. Yani benim yeğenim var, evet, 14-15 yaşlarında. Mesela onunla konuştuğum yani zaman, şey söylüyor. Evet. İşte bir şey yaptığım zaman diyor. Yani çok uzun süre o şeyi yapamıyorum diyor. Hı -hı. Çünkü sıkılıyorum. Ama neden olduğunu bilmiyorum. Hı -hı. Neyi yapmaktan Hı -hı. sıkılıyorsun? İşte bir filmi en fazla 25 dakika izleyebiliyorum. Başka bir kitaba en fazla 25 dakika okuyabiliyorum. Yani 25, <gülüyor> <gülüyor> 25 dakika iyiymiş. <gülüyor> yani 25 dakika, 25 dakika. Aslında hani bunu nasıl yapabiliriz? Ya da nasıl bir deneyi? Ama şöyle de zaten konuşmalarında <gülüyor> bunların hepsi farklı. <gülüyor> şöyle aslında şeyi demekle doğru bir tespit yaptınız bence. Hani ilk göze batan farklılık hastalık sayılabilecek durum. Dikkat eksikliği. Zaten hani indigo çocuklar denen bir tanım var. Onda da hani yaş e, dönem olarak bu döneme denk düşen e, çocuklardan bahsediyor. Ve özelliği olarak da işte dikkat eksikliği olması. Hani sanki bu dönemin hastalığı dikkat eksikliğiymiş gibi bir e, şey var. akım var. Hani doğru da olabilir gerçekten. Yani onları çok incelemediğim için hani kesin bilgi veremiyorum. Vermekten kaçınıyorum. Eee Gerçekten hani dikkat eksikliğinin artışına dair şeyler okuyorum. Ama mesela biraz evvel siz bir şey söylediniz daha konuştuğunuzun başında. İşte biz bilgisayarda pencereler açıyoruz, hı hı. aynı anda bir takım açıyoruz, hı hı, evet hı, tamam hı. ama işte hani saniyeden belki daha az sürede işte altta aslında biri oluyor, biri oluyor, biri oluyor bu bir şekilde anlatmışsınız. O, o bilgisayarın aldı. Yani o bilgisayar işleyişiydi. Şimdi şöyle bir şey var, Ölgemize ben özgüç bir sürediğine gerçekten yani gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum özgüç bir sürediğine. Çünkü sonuç olarak her ne kadar o bilgisayarda, o küçücük saniyede, daha saniyeden daha Hı -hı. az zaman bilimleri içerisinde bir takım şeyler gerçekleşiyorsa da insan beyninde de ya da zihninde de aynı şekilde olması gerekiyor. Belki Çünkü daha komplike. Siz e, her ne kadar pek çok orada pencere açsanız ve o pencerelerin içerisinde bir şeyler yapsanız <gülüyor> o anla çalışıyor olsa bile <gülüyor> öyle ya da böyle baktığınız yani o işi yaparken baktığınız tek bir pencere ve tek bir işi var. E, <gülüyor> o anda sadece onu düşünüyorsunuz. Dolayısıyla buradaki hani, multitasking tamam belki bir aynı anda pek çok işi yapmayı ifade ediyor ama aslında o kişilerin hiçbiri aynı anda o işlerini hepsini yapmıyor doğru. Çünkü Tam hangi hangi, yani evet. hangi tık hı hı. yani bir Yediğiniz tık yapıyorsunuz hı. ama şu pencerenin şurasına yapıyorsunuz. Hı hı. O, o hı. anda sadece onu düşünüyorsunuz hı hı. ya da evet. ona falan, Çocuklardaki hı. konsantrasyon bozukluğu da gayet doğal bu durumda. O işte zannediyor ki o kadar çok pencerede bir sürü iş yapıyorum. Bir ona bakıyorum, onu yapıyorum. Ona... hayır yapmıyorsun. Çünkü hiçbirine yeteri kadar zaman ayırıp gerçekten düşünmüyorsun. Çünkü Twitter'da Ahmet'e binlenme dedikten sonra Facebook'ta hangi resmi koyacağını düşünüyorsun ama hepsi kendi zamanınız. Yani kendi zaman aralığında gerçekleşiyor. Yani dolayısıyla Ankara yani da. oradaki multitasking'te gerçekten o bireyin o anda hepsini yapması durumu söz konusu değil. Ya yani o çok zor geldi. Yani şöyle hani değil mesela oydu. Yani hani ee, tekrar edersin yani bilin, bilin, bir şeyin birincidir. Yani, Dolayısıyla şey tek Hı -hı. şey oldu yani. Sadece tek bir şey oldu. Evet ama hani e, ölçebilirlik açısından baktığımızda sonuçta an ö, bizim ölçebileceğimiz bir e, birim değil. O yüzden mecburen hani biz bu multitasking isimlendirmesini Hı -hı. o birimden yapamıyoruz. Tabii ki ben bunu Hı -hı. söyledim. Neden öyle evet. söyledim? Çünkü senin çocuğun biraz da evvel konuşmasına sonunda hani şunu merak ediyorum bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Hı hı, hı. Yani mesela bu pencereden bakıldığında şu anda gayet kötü kötü bir şey. Yani yeni jenerasyon için evet. olduğu için kötü bir şey. Geçmiş yani, zaman eğitimciler açısından her yıl karşımıza gelen öğrencinin tabii. kalitesi ciddi anlamda düşüyor. Ben yani, ben bir de yani şöyle bir şey Şimdi yapılan tabii. Bununla ilgili atılması bir, bir şey yapılmış. Mesela şoklu, hafıze, bir çoklu, harçlı branşlı, çok zeka programları var. Şimdi e, çocuklar e, Zekan fazla onun üzerinde çalışılırken nasıl bir bilgi bombardımanına maruz kalıyorlar, hangi beyinlerin hangi kısımları etki, etki içerisinde bulunuyor bunları çok iyi bilmiyoruz. Belki de bu türden bir çalışma sistemi çok enteresan şeyler ortaya çıkaracak. Bilemiyoruz. Zekanlar ortaya çıkacak. Ondan çok emin olmamak lazım diye düşünüyorum. Ve ben zekanın da geliştirilebileceğini düşünüyorum. Yani, yani biraz önce ondan bahsedeyim. Şimdi bende de e, e, birden fazla şeyle ilgi verebildiğini düşünüyorum ki e, yani, bunu ben hani şey olsun diye de söylemedim. Hocam böyle çok net bir şekilde görüyorum. E, yani bir şeyi yok şeyi şey aynı anda yapabiliyorsa bir insan ama hani orada o bilirç meselesi e, bana çok açıklayıcı gelmiyor. Yani, çok açıklayıcı gelmiyor. Yani e, bu, burada zeka çok önemli bir faktör diye düşünüyorum. Yani genel olarak bir genelde belki yapılanabilir ama ee, yani her durum farklı olabilir. Yani, bu arada e, bir kazanması gerektirir, görüşürüz, yani, ilerlememek çok... Yani zekanın çok hassas bir tanımlamak evet. açısından hassas bir kavram. Ama e, şunu söyleyebilirim, yine Prenskine'in çalışmaları var. E, Neuroscience alanındaki e, bazı araştırmacılarla birlikte. E, Bitkide, insan beyninin de, hani daha doğrusu dijital yerli olarak tanımladıkların çocuklarla yaptığı çalışmalar üzerine konuşuyorum. Ee, i̇nsan beyninin de farklılaştığını söylüyor zaten. Gerçi buna karşı çıkanlar da var. Ama hani bu da çok büyük bir soru işareti aslında. Hani beyin e, bu tarz düşünmeye, bu tarz proses etmeye e, uyacak şekilde değişiyor diyor. Bu, bu ya, kalıcı olmaz tabii bir yolu, bir olamaz, yani. Kalıcı olmaz tabii yani. bizim herhalde atalarımızdan daha zekiyiz büyük ihtimalle ki yani doğduğumuzda bile bir sürü yetenek ve oluyoruz. Okay. Ama bu işte bahsettiğiniz jenerasyon kadar küçük bir zaman aralığı içinde belli bir değişikliğe... Kalıcı olmaz bu zaten. Aslında evet. bilgisayar yani, ortamıyor. Şey, bilgisayar aslında bize bir şeyi sağlıyor yani birbirine bağlı, e, sığırlı çok işi e, planlamamızı sağlıyor. <gülüyor> mesela atıyorum bir program yazarken biz aslında atıyoruz bu 10 aşamayı birden bilgisayarını ürün edebiliyoruz. Bunu yaparken ufacık bir ekranda yapıyoruz bunları. Oysa yani bunu mesela kağıt kalemle yapıyorsak o kadar şeyin aynı anda ilişkilerle çok zor. Dolayısıyla aslında bunun multitasking ne kadar kaliteli yaptığımız önemli. Yani bilgisayarı kullanıyor ama kullanıyor ama yani Twitter ve Facebook'a es zamanlı açma onun çok e, muhteşem bir multitasking kabiliyeti değil. Hı. Acaba yani e, bilgisayarda birbirine bağlı işleri es zamanlı nasıl yapabiliyor? Bunların kafasında nasıl konulamıyor, Svev dediği ilişkileri nasıl kuruyor Hı. kısmı da önemli. Onun Hı. da işte bence platform olarak bilgisayar işlevsel. Hani ufacık ve her yere taşınabiliyor tak diyeyle ben bu ortamda sağlıklı Ve her yere ütüyebiliyorum bunu. Ben yine de bu anlattığım süre içerisinde bir yoğunlaşmanın eşit etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani söz gelime bu multitasking işlemlere ilgili çığır açıcı teknoloji üretenler eminim ki <gülüyor> yoğun bir konsantrasyonuyla, hatta günlerini, gecelerini çalıştıkları konuya vererek başarılı bir <gülüyor> şey. yani iş yapma tekniği açısından elbette bilgisayarları kullanıyor olabilirler. Çok çeşitli ortamlarda birlikte iş yapıyor olabilirler ama mutlaka yani görebildiğim kadarıyla zihinsel bir etkinlik içerisinde verimli bir ürün alabilmek için yoğunlaşmak gerekiyor. Hı. Ama işte şöyle bir şey de oluyor, yoğunlaşmanın tanımı da değişiyor. Hı. Mesela önceden işte insanlar kitap yazmak için işte kendilerini izole edip iki ay, beş ay her neyse bir işte sessiz bir tek başlarına yaşadıkları bir eve gidip yazıyorlarmış falan. Yani buna dair hep böyle yazarların hayatlarında parçalar vardır okuruz. Ama şimdi hani e, kitap yazmak için Twitter'ı kullanıyor insanlar. Oradan Twitter, yaptıkları... Yani. yani oradan etkileşimler yapıyorlar. Yani sosyal öğrenme denen bir e, kavramla birlikte hani, e, etkileşerek fikirlerini e, nasıl diyeyim ilham getiriyorlar herhalde. Ondan sonra korkmadan yazabilenler de var. Hani böyle bir değişiklik bir Girişatta söz konusu. Tamam. Yani herkes aynı şekilde yani oluyor demek istemiyorum tabii ki de. Tabii değişim var. var. Dozunu yetişecek çık çıkabildi mi acaba? Yani, Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da belki zaman. Tamam. Yani, evet, zaman, evet. Yani, evet, zaman evet. Her şey her e, önceden hadi yağmurlarken yoğunlaşmak var. varmış, şimdi insanlar birbirleri konuşarak da yoğunlaşmış demek ki. Ama bir yerde müzik örneğin üzerinde belki düşmek daha, belki belki daha, evet, daha sağlıklı evet, örnek çokmuş olmuş olabilir. O da mesela <gülüyor> şeye gelebilir. Çünkü biraz evvel ben yine bir şey söyledim. Bilgisayarla ilgili bir şey anlatırken. neyse ki, ha, aynı anda işlemi yapabilir. Bu da farklı çekirdekleri. İşte i̇ki iki çekirdekleri, üç çekirdekleri, üç çekirdekleri. Çekirdek Hatta oradan bir konuşma geldi. Hani a, o zaman insan beyni dedi, hoca o zaman iki çekirdekleri. Belki bunu örnek, bunu bağdaştırabilmek için. Belki hmm. o zaman şunu kullanabiliriz. Evet, müzik dinlerken çalışmak, bana... Daha verimli olduğumu hissettiriyor. Hı -hı. Ama işte orada Olabilir. farklı bağlantılar var herhalde. Yani müzik dinlemenin işte o beynindeki hangi lobun hangi kısmındaysa. Hı -hı. Yani müzik dinlediğiniz ve ruhunuzun ya da vücudunuzun dinlendiği kısımla o çalıştığınız kısım nasıl bir etkileşim içerisinde ya da işte nasıl bir ilişki içerisinde. Evet evet. Ya bu daha somut bir örnek sanki. Biliyorum i̇şte ama işte Twitter gidiliyor bir şey değil yani. Ya yani o yaşlardaki şeydi. Önceleri yani yayınla başka şeyler yaptım. hatırlıyorum. Yani, de yani daha somut, daha ya. daha saltaltı bir örnek aslında sanırım. Yani hani yalnızlığın karşıtı evet. olarak söylemek istedim aslında Twitter'da. Hani böyle işte Belki de büyük şey. yalnızlıklar yazdım Twitter'da. Yani yalnızlık başımda başında hiç çağ olarak girdiniz. Evet. Eee çağ bir hiç çağ olduğunu söyledim. Dolayısıyla bu bunu tasviyede değiştiririz. Şimdi e, yani bilgi çağır olduğu bilginin çok kullanılması e, amaçlanıyorsa yani informasyonun daha çoğalması amaçlanıyorsa o kabul edilebilir yani bilgiyi çünkü bu anlamda ölçmek mümkün. Yani, yani bilgisayardan işte 2 gigabaytı, gigabaytı şey yaptığımız diye o bir ölçüdür yani bilgi çağının hı. ölçüdür. Ama mesela Newton'un kullandığı ekvavrmasyon ile, ünlü ve her birisinin bir kullandığı bir ekvavrmasyon bilgi çağrı olmasına rağmen daha fazla olduk söyleyemeyiz. Çünkü onu ölçüken, onun ölç, onun bilgi, güçlüye geçmiyoruz diyor. Yani bir bilgi çağının bir sonucu değil. Yani ara mesela bir sonuç çıkışıyor. Çünkü evet bilgisayarda birden çok kişi bazı insanlar tıpkı Majör olabilir bilgisayar olmadan evvelki insanlar bir işi aynı anda tamam. yapabiliyor evet. dolayısıyla yani bu <gülüyor> çağdan oraya geçmenin ben çok bilse de çok işçis içerisinde kavramlayacağını düşünmüyorum yalnızca şey değişik, yani en zor dolayısıyla bir insan bilgisayarda geçmiş detayları aynı anda açıkça mutlak denilen bu şeyi yapıyor denemez çünkü bu biraz zehkâ ile ilgili belki öyle görünüyor. Birazcık yeteneklerle, birazcık alışkanlıklarla ilgili. Yani bilgisayarı temeli alan bir multitasking tanım vergi. E multitasking yani bilgisayardaki multitasking nedir diye sorarsanız olur ama onun dışında genelleme yapmak bence yani hiç şöyle söyleyelim, bilgisayarı kullanmamış olup da birkaç işi aynı anda yapabilen birçok insan bilgisayar bile vardır. Şöyle bir şey hatırlıyor, yolda yürürken sakız çiğneyemezmiş. Bu bir hastamış genetik hastalık yani. Düşünün yani, yolda yürüyor. Sabah sünüyor de tespit çeviriyorsa, yani kim bilir? <gülüyor> Benim anlattığım... <gülüyor> yani Aslında yapmak gerek yok. Yani. Yap, yapılması için her şey şuydu. Hani ilk başta şeyden bahsediyorum. İşte Öncelikle kartlar vardı. Sonra işte terminal geldi. Terminal birlikte işte bir takım kavramlarla tanıştık. Bunlardan biri malta tespit Onun tanımı da işte aynı anda birden çok işi yapmaktı. Hani bunu... Anladığım kadarıyla bir karşılığını ya da uyarlanmak şeklinde mi? Bireyle uyarlanmak şeklinde Hayır, hayır. Değil. Sadece multi-dasking kavramıyla ilişkilendirmek için. Eski, evet, evet, eski, eski zamanlar olarak. olarak. Şimdi de e, multi artık bu şekilde kullanıyoruz demek istedik. Tabi, ha, tabi. E, bilgisayar üzerinde farklı uygulamalar olarak değil de farklı teknolojik araçlara aynı anda. Ona çok fazla değinmedik gerçekten. Yani kavramın evet. içeriği sanki evet. birazcık değişti, evet. değiş değil mi? Ya evet. da daha evet. genişledi. Tabii yani genişledi. De Birebir zaten kullanamayız kavrama. Bu nedenle düşünüyorduğum Ama esas benim gelmek istediğim nokta şu: şimdi böyle bir gerçek var. Biraz önce de gençler sabırsız olmaya başladık dedik. Önemli bir sonuç. Bundan sonra bizlerin işte bir takım sorumlular olarak, eğitimciler olarak, otoriteler olarak Tutum ve davranışımız ne olacak bu gerçek karşısında? Ne yapmalıyız? Çünkü e, dijital iyerliler kötü durumda bana geliyor. Ama bizler zor durumdayız. Çünkü onları bu kötü durumdan nasıl çekip çıkaracağız, nasıl kurtaracağız bunu düşünmemiz gerekiyor. Belki yeni eğitim yöntemleri konuşmanın başında da söylediğim gibi ortaya çıkacak. Eğitim sistemleri değişmek zorunda ne bileyim, bizler hocalar olarak tutum ve davranışlarımızı değiştireceğiz. Çünkü geliyor aşağıdan bu gençler. <gülüyor> İkikaç <gülüyor> sene sonra aynı dili belki konuşabileceğiz. Şey <gülüyor> <gülüyor> e aşağıdan insanlar geliyor ama bilgisayar teknolojisi de bir yandan değişiyor. Ve belki de aynen insanlar bir süre sonra eskiden olduğu gibi davranmaya zorlanacaklar. Şu anlamda işte bu hani, teknolojide... E, biliyorsunuz ciddi yani araştırma konularından bir tanesi kontrolü bilgisayarla dolayı olan bir şey. Yani evet. Klasik bilgisayarların 0-1 kapıları yerine e, şey temel parçacıkların bir tanesi özelliklerini kapı olarak kullanmayı hedefleyen bir tür bilgisayar. Kontrolü i̇şte bilgisayarların her şey Ve o bilgisayarların bu bilgisayarlara çok ciddi bir üstünlüğü işlemleri çok çok daha hızlı yapabiliyor hı hı. Yani Şu anda öyle bir bilgisayar henüz yok. Yani herhalde 3 ve 5'i toplayıp olasılık olarak 8 bulan birkaç algoritma var. Onun haricinde şöyle alet olarak yok. Ama çok ciddi yatırımlar ve çalışmalar var bu yönde. Belki de bundan 20 sene sonra bilgisayarlarımız öyle işleyecek. Dolayısıyla biz internette bir film indirmeye başladığımızda Yandaki pencereye geçip de Facebook'ta bir şey yazana kadar o film zaten inecek. Dolayısıyla biz aynı şeyi bir sürü pencerede yapma zorunluluğunda olmayacağız. Aynı eskiden olduğu gibi öncelik sıralarımızı belirleyip ona göre hareket edeceğiz. Evet, yani teknolojiyi bunu büyük bir zamanda, gerçi kullanmıyorduk ama, ama bununla bir zamanda ayrıca da bir çok iyi niyetli oldu. Ama yani teknolojik ilerleme ve insanların onu uygulanımları tam şeyde değil yani. yani değil. Doğru orantılı değil aslında bakarsanız. Yani yeni şeyler yeni şeyler ortaya çıkıyor her seferinde e, siz e, nasıl yani Bazen onun kasına yetişemiyorsunuz. Bazen de o sizin gününüze yetişiyor. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Spirtov ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. E, yani o biraz şey ama işte World Wide Web'in ortaya çıkması, şundan önce kaç sene, şimdi aynı araştırmanızın gösterdiği gibi 13 yaş grubundaki çocuklarda bile internet kullanmayan çocuk dizi Daha zorlandık ya mısınız? Benzer bir şekilde. O algoritmalar çalışır hale geldiğinde. E, çok kısa bir süre içinde farkette yerini alacak. Şey yani. de, bir de şeyi söyledim size. Zahir'in, Asker Zahe'nin bir şeyi var, teskiti var bu şeylerde yani mühendisler bilgisayarlardaki mühendisler gelişim Hı. hiçbir zaman arzu ettiğimizleri gerçekleştirebilmemizi sağlayamayacak yani o dediğimiz dediğimiz artık yani kız yani, yani dediğim gibi kız her zaman sadece e, mühendislik bilgisi kutsula kalırdı ama böyle e, böyle problemlerde kat mesela işte basit internetlerim, Java programı e, ilk çıktığı zaman ne kadardı yükü, mesela bilgisayarı ne kadar da kaç megabayt mıydı belki megabayt diyordum ama o kadar geliştik şimdi yani yüzlerce megabayt tutuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani başlangıç noktasında sisteme son derece az olmasına rağmen teknolojik ilerlemesi de ama buna, bununla birlikte ne yapılıyor? işte halde bilgisayar sistemlerinde bir takım yenilikler yapılıyor. O yeni programı e, yeni hali destekleyici donanımlar ortaya koyuyor. Yani böyle böyle bir şey var aralarında Böyle bir paralellik var. Ama ben hiç şeyi görmedim açıkçası. Şimdiye kadar yani gibi yaklaşım 20 senedir bu işin içerisinde belki daha fazla. Yani hiç hiçbir zaman bir rahatlık hissetmedim. Konfüçyüs mürojelerinde yani gerçekten bizim gibi işleri bu hızlı bir şekilde halledilecek, internet gelişimi çok hızlı olacak vs. Bilmiyorum, ya yani, o, o arz bir şey tabii ama pek olabileceğine inanmıyorum. Yani teknoloji bir zamanlar insanları, insanları. Zamanında e, şey gelişimlerin yani... gelişimleri çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Yani e, bu şeye benziyor. Yani trafikte yol yapıyorsunuz, yol yapıyorsunuz ama aynı zamanda işte araç satışı yapıyorsunuz, araç satışı e, artıyor, yeni yollar yapıyorsunuz ama hep ne var bir şey var. Trafikte yani, bir şey. Yani teknolojinin de aslında bunlar benzetilebilir. Öyle bu, bu, almak bir şey değil. Yani, bu tartışmayı. Zaten olacak yani olduğunda ne yapışılacak? Zaten de şey, şey, evet, yani, şey, şey, yani, söyledi yani mesele <gülüyor> mi gençliksel olarak geliştirmek değil, niteliksel olarak geliştirmek için farklılıkla yapabilmek Ama şöyle zaten yani o kuantum bilgisayarların getireceği e, farklılık Hızın ötesinde bir şey olacak zaten. Ha, yani yani tek kriterimiz hız değil. Ya evet tabii ama her anlattığınız şey çerçevesinde. Ama Hı. buradaki kriterimiz değil sadece. Hı. değil mi? Yani de kuşaklar. Tabii. Bir dahaki bu önlem falan dedi. Şey bu kuşak gelişir gidiyor. Yani bir ön yani, birisi önlem almadan onlar zaten gelecek. Yani, eğitimci de onlar olacak. Dolayısıyla onlara göre düzenlenecek herhalde bundan sonra. Bunların otuzlayacağı İnşallah. Yani yani, İnşallah. İnşallah. Yani. Işte yani. yani, şöyle aslında hani karşımızdakini göre yapacaklar. ya da yapacaklar. Öğrendiklerini çalıştığımız şekilde asla yapmayacaklar. Dolayısıyla burada bir yani bizim kendimize onları uydurmamız gerekiyor. Evet, evet. Onun için evet araştırma yapmamız gerekiyor. Nasıl öğrenebiliyorlarsa bizim o şekilde öğrenmeyi öğrenmemiz evet. gerekiyor. Doktor, çocukları kendi istediğimiz şekli asla sokamayacağız. Yani bu beklendiği tamamen Hı. çıkartmak evet. lazım. Bütün eğitimcilerin, bütün ana babaların bunu çıkarmaları lazım. Atınlardan. Onlara bizim kendimizi uydurmamız gerekiyor. Evet, evet. Belki çok evet. gücümsel <gülüyor> olmamalıyız. Çünkü zaten eğitim bunun güzel bir örneği. Ee, Zaten eğitim eskiden çok fazla telaffuz edilen bir şey değildi. Ama şimdi artık uyguluyoruz. Ve bu yöntemle bu yolda insanlar öğreniyor. Eğitim, eğitim alıyor. Burada da belki çok korkmamız gerekiyor. Belki ama. bu türden türlü türlü öğrenecekler. Böyle yani, <gülüyor> olacak bir şekilde olmak zorunda kalacak onlar için. Yani zaten onların olmayan bir ortam artık düşünülemiyor. Hı. Hatta hani artık... E, Connected Learning diye bir kavram var. Yani çocukların bu şekilde öğrendiğine, bu şekilde ortamların düzenlenildiğinde daha e, gelecek, e, şu anki çocukların daha iyi öğrenebileceği ortamlar yaratılabileceğine dair yani eğitim alanında gidişat bu yönde. E, şeyden örnek vermek istiyorum. Biraz önce söylemeyi unuttum. Yurtdışında yapılan araştırmalardan. Hani geneli şey demiştim dikkat eksikliğinin olduğunu dair bulgular veriyor. Onlardan bir tanesi geldi aklıma. Örneğin ders çalışırken aynı anda neler yapıyorlar ve bu başarılarını nasıl etkiliyor diye bir araştırma yapılmış. İşte SMS kullanmak falan o tarz mesajlaşmalar yapmak çok etkili olmamış hani konsantrasyonlarına çok etkilememiş. Ama Facebook ve benzeri şeyleri kullanmak, sosyal ağları kullanmak akademik başarılarında düşüşlere neden olmuş. Yani demek ki e, bazı şeyler çok konsantrasyonlarını etkilemeyebiliyor ama bazı şeyler daha fazla etkileyebiliyor gibi yani durumlar söz konusu. Hani Bunları ne kadar... E, Doğru tespit edebilirse belki hani yönlendirmemizi de o dönemde hani doğru yapabileceğiz. Hani bizim e, yapmaya çalıştığımız şey de bu aslında. Hani Türkiye'de durum ne? Öğrencilerin, çocukların, bu yaştakilerin durumu ne? Hani biz e, nereye dikkat edebiliriz sonuç olarak? Ne çıkarabiliriz? Bunlara bakmak. E, bir de maskeskin kavramıyla ilgili bir şeyi tekrar belirtmek istiyorum hani tabii ki önceden de vardı hocamızın söylediği şeye dayanaraktan ee, yeni, yani davranış olarak yeni bir davranış değil ama ismi konması işte bilgisayar alanındaki e, isimlendirmeye dayanarak e, sonra işte insanlar da böyle davranıyor falan gibi araştırmalar yapılmış. Yani o anlamda yeni bir şey aslında. Aslında şöyle yani aynı anda yapmıyoruz ama e, eski yani bir işe ele alıp yoğunlaşıp süreçte, süreçte belki diyebiliriz. öbürüne geçmiyoruz da Hı -hı. önümüzde açık işlerimiz oluyor. Biri bununla onu bırakıyoruz. Biri bununla onu bırakıp biraz bununla emin ediyoruz. O şekilde bir arada bir şey var. Ve şöyle bir faydası da olabilir ki şimdi aklıma geldik. Çok uzun süre işe zaman bir süre sonra bilginiz dağılıyor. Biktatınız dağılıyor. Dalıyorsunuz başka tarafa gidiyor ve benim düşüyor. Şimdi bu şekilde kısa kısa geçişlerle ilgilendiğinizde dikkat sürekli alttık kalıyor. Hı hı. Bir sıkılmadan onu bırakıp öbürüne geçiyorsunuz. Ve o daha kıldık uyku hali olmuyor. O hı hı. bakımda yani odaklanamıyor gibi görülseniz bile aslında hı hı. Da dikkatinizi daha iyi yo yoğunlaştırıyor olabilirsiniz. Ve daha verimli de çalışılabilir. Evet, Dikkatli olmalar ama süreleri gitgide kısalıyor olabilir. Hani daha önce belki 40 dakikaydı, şimdi belki 15 dakika falan. Dikkatli hani... olmamız zaten. Yani. Şey. <gülüyor> evet. İmsel bir şeydi. 25 dakika en fazla. O bakımdan faydalı. Yani derslerin süresi gidiyor, kıstaki kıza. Evet ama o zaman işte dersler 15 dakika, dakika olabilir, 15 dakika azlan. Dayanamıyor. <gülüyor> <hasta. gülüyor> Hmm, Ayağılmaz bir ara şey kokuşları mutlaka <gülüyor> Arada bir kopuluyor, sonra tekrar dönülebiliyor ama 7-20 dakika. dakika sonra mutlaka dalınıyor. <gülüyor> Bu konuşan için, için de geçerli mi? Konuşan için o kadar olmayabilir. Çünkü sürekli aktif olmak zorundasınız. Ama dinleyen için geçerli. Bu başkanlar için iş değil O çok sorsuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamamdır. İyi yayınlar. Katkı sunuyor başarılar Benim de çok teşekkür ederim. Daha ben bekliyordum yorumlar. Katkılarınız için biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim bu şey non internet bücreti, bu durumda non tarzı... E, evet, evet. Biz sarfadan diğerini attı. falan Youtube'da bir şey girince birden başka bir şeyden çıkıyor. Yani öyle <gülüyor> <gülüyor> Ama işte onu yaparken de şey şeyi yani. evet, mi yani? Evet. yeni bir şey iyi duyuyor. Bir şey sormak mı istiyorsun? Artıklar şeyi sor dediniz. Beynimizin çok büyük bölümünü kullanmıyor. ne olduğu bilgiyi dolayı Değil mi? büyük kapasiteler böyle diyorlar. Keşke bir şey daha. Bu bilgi söylemeyeceğim. Beynimiz de benzer numaraları var. Ve ki böyle bir de şeyle, de. meydana kurma ile <gülüyor> söylediği maymunu insana, insanlar insan üstüne doğru geçiş vardı. Ve o sebepten hani göçmenlerden yaptısı olarak söyleyebilirim. Bir göçmen haniyi içebilir miyiz? <gülüyor> Gelecek <gülüyor> bir uşak Keş, keşke bu soruya Otur. cevap verebilseydim. <gülüyor> ama şey e, yani bir zekada artış olduğu bilinen bir gerçek zaten. Bu hani e, oran değişiyor. Yani beynin halıya giren kısmı yüzde on civarında bir şeydi hatırladığım kadarıyla. İşte gerçekten ben hani uzman olmadığım için bir şey söyleyemem <gülüyor> ama, <şimdi gülüyor> ama. beynin ağırlığı artmış olup hmm. olmadığını. Ağırlık, ağırlık artmış, artmış, bayağı. Artmış. Şöyle Sana bir şey biliyorum. Sevindim. O nasıl? O nasıl? O Nöroşans bilim bölümünde, bölümünde doktora yapan bir arkadaşımdan duyduğum kadarıyla şunu biliyorum: e, beyn, Beynin ön lobu daha e, analitik işlemlerle alakalı bölümüymüş ve o bölüm gitgide artı büyü şey yapıyormuş, genişliyormuş. O da onun daha fazla işte insanların e, daha analitiksel düşünmeye, daha işte zekaya dayalı, daha düşünsel olmaya doğru evrimleştiğine dair e, araştırmalar varmış efendim. Bu çok Şu anda. <gülüyor> yani işte ta yani gitgide öyle oluyormuşuz. Hani hatta böyle şeyler yaparlar ya böyle uzaylıları böyle şuraları kocaman kocaman gösterirler ya o hani gerçekten onun bir altyapısı varmış gerçekten. Çünkü hani gitgide insanlık e, zekileşiyor şey anlamında, düşünsel anlamda. Emotional anlamı bilmiyorum ama evet. onu kastetmiyor yani. Intelligence anlamında bir artma var ve o da önlokla alakalı olduğu için önlok uyuyor diyiyormuş yani. Böyle bir gerçeğin olduğunu hem Neuroscience'da okuyan bilimden de. biliyorum. <gülüyor> Yani yeni Hı -hı. E i̇şte e hani bunun e hızı nedir, nasıldır ayrıntısını bilemiyorum. Hani Biraz önce bahsettiğim prenspilin o e, beynin yapısı değişiyor dediği araştırmalarda da bununla ilgili ama ayrıntısını gerçekten bilmiyorum. Ama şeyde söylemek lazım efendim, evet. sadece zeka gelişimi dediği gelişim olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü hocalarım daha iyi tanımlayacaklar ya, biz aklı farklı şekilde görüyoruz, anlıyoruz. Yani akıl gelişmesi sadece zeka gelişmesi bu da çok pozitif durum olarak e, söylenemiyormuş gibi. Bir yani, yani şöyle Sen bir bu şey de var, yani, gelişim evet. ayrı bir şey, evet. değişim ayrı bir şey. Evet. Yani Brezkin'e bahsettiğim değişim, hani şey gibi bir değişim. Ee, bilişsel tarzlar var, ee, işte insanların ne tarzda düşündüğüne dair kategorilendirmeler. İşte analitik düşünenler, bütünsel düşünenler gibi bir kategori de var. Yani birden fazla kategorizasyon var da bir tanesi bu. Hani Franskin'in bahsettiği insanların işte daha çok network yapısında, lineer olmayan tarzda düşünme yapısına dair beyninde değişimler olduğu. Hani bu tabii gelişme midir? O sor evet. soru işareti. Evet. Hı -hı bu da fark edersen belirli şeylerle karşılaşıyor. Bir sorun yaratıyorsa ciddi sorunlarla karşılaşırlar. Ters süreçler, gelişim süreçlerinde de böyle başmış olabiliyor. Şu, şu yazıda bulduklarını açıklasınlar Bu <gülüyor> <gülüyor> içinde. Yani. yani Kore'ye gönderdiler ya Mars'ta bir şey bulmuşlar. Açıklamıyorlar. İnsanlık tarihine gidecek evet. şeylerden biriymiş. Bunun tabii yani, bir organizma falanlıklarsa değişik bir gelecek bizi bekliyor Amerika'yı bıraktılar bir şey buldular yani, aynen şöyle dilerim tarih kitaplarında geçecek bir buluş aralığa merak ediyorum? Arada, o <gülüyor> Çok teşekkür <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>